Başladık. Başladık mı? Başladık. <gülüyor> e, e, selam gençler. Selam gençler. E, uzun bir... Yine, yine, yine uzun yaramaz. <gülüyor> uzun abi. bir yaramaz. Yıl kaçtı? <gülüyor> en son 2000... Yok ya 2015'te yaptık mı? Yaptık Yapmadık ya. abi 2015'te. Ne zaman yaptık? Yapmadık mı? Yapmadık tabii. Oha 2015'te hiç podcast çekmedik mi? Yaptık mı? Hatırlamıyorum lan. Ben de hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsak yapmışızdır yani. evet. Bir tane belki yanlış oh. evet. Arkadaşlar. Evet. Bir balkon keyfi. Balkon keyfi yapıyoruz. Biliyorsunuz dik bakışı video hmm. oldu. Dik <gülüyor> bakışı yapmıyoruz. Onun yerine balkon keyfi yapıyoruz. Evet. Ondan sonra uzandır yapmıyoruz. Çünkü yapamıyoruz. Hmm. Ee, i̇şler, işler çok fena bizi bizden aldı. Ondan sonra <gülüyor> kitliyor, kitliyor bizi. kilitliyor çok fena. Yani kafa kalmıyor. O yüzden işte ya ben zaten şey tarafını yapmaya çalışıyorum. YouTube tarafına olabildiğince bir şey yapmaya çalışıyorum. Onlar bile zaten yeterince vaktimi alıyor. O yüzden böyle bir şey oldu işte. Ama şimdi bugün bir araya gelmeyi başardık. Böyle dedik ki bir podcast çekelim dedik ki artık artık eşek değilsiniz. <gülüyor> değilseniz bir podcast çekeriz dedik. Yani ee, şöyle bir konuşalım da ne konuşacağız tam konuşmadık. Evet, ne konuşacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok ama işte çıktık balkona. Çıktık balkona. Açtık kaydı. Konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Ne konuşalım? Ne konuşalım? Bence şeyle e, ilgili konuşabiliriz. Neyle ilgili konuşabiliriz? Bu örümcek adı Marvel'a geçmesiyle ilgili konuşabiliriz. Evet. Onu konuşabiliriz. Anlatsın. Şu... İşte dizilerden konuşabiliriz. Evet. Ee... Hak edilmemiş Oscarlardan konuşabiliriz. Ya, Oscar'dan biraz bahsedebiliriz. Oscar evet. gerçek artık bence konuşmaya Olsun. da gerek yok. Yani bence politik yok. ödüller olmayan için. Ne olduğu için. ortada yani. Oscar'ın ben biraz bir tane çektim de daha koyamadım. Hı. Çünkü Geek bakışında al buçuk böyle bir Oscar'dan bahsetmeye dedim. Sonra tam bahsederken vazgeçtim falan. Yani dedim zaten boz. Vazgeçtim diyorsun. <gülüyor> Video da böyle durtu ya. Eh, ben yaptım şöyle. <gülüyor> o yüzden Oscar'ı yani çok da şey değil. Ne bileyim yeni gelecek dizileri sen biliyorsun az çok var. Onlarla ilgili şey. yeni inanır mısın yeni gelecek dizilerle ilgili Zerefek. <gülüyor> Zerre fikrin yok. Evet. Benim de yok. Yani ne geliyormuş? Bilmiyorum şimdi bakmam lazım. O zaman benim... şu şeyle ilgili konuşalım işte. Bir tek Eyes on geleceğini biliyorum o kadar. Ne o? Eyes on geleceğini biliyorum o kadar. Eyes on işte Game of Thrones başlıyor. Game of Thrones başlayacak zaten. İşte... Bilmiyorum ama hayat ya. Hmm. Zor yani. İşte Leonard... Nemo öldü. Ay, evet ya. Yani. Ona çok üzüldüm geçen gün. Evet. Ee, yani bayağı, böyle içim için lan. Normalde böyle çok ünlü hani her ünlü öldüğünde içim acımaz yani. Ama böyle belli başlı ünlüler var demek ki. İnsan Abi, hakikaten. Mr. Spock yani. Mr. Spock var. Yani bundan önce bir bu kadar çok içim şey Michael Jackson acıdı. Ondan sonra bir de Boris Vanci acıdı yani içim. Acımıştı zamanında. Hani çok böyle şey, humanist bir insan olmadığım için her ölene içim acıyor. Yani. <gülüyor> ee, ama <gülüyor> bazılarına <gülüyor> aslında ishal edebiliyorum yani. Hayır falan diye. Ne anladın diyeyim, oyunumuz fena oldu. Star Trek Online'da şey yapmışlar hemen, oyuncular saygı duruşunda bulmuşlar, bir tane heykel falan gitmişler oyun oyuncuları, içine. Startrek ondan kim oynuyor alerji ama <gülüyor> evet, öyle bir şey yapmışlar bayağı dünyaca sevilen bir adamdı yani hani son birkaç yılda de son startrekler oynamıştı adam adamın bütün şeyi startrekle geçti lan yani işte bir ara bir kısa bir süre şeydi işte ee, Fringe'de abi Fringe'de bile yani James evet. şey Spack gibi <gülüyor> zaten. <gülüyor> Sonra böyle tabii insan ölünce e, böyle yani daha ihtimalle... az bilinen tarafları falan e, öyle çıkarılmaya çalışılıyor. Neymiş daha az bilinen tarafları i̇şte ben bilmiyorum. Fotoğrafçıymış falan. Ha, yani bilmek zorundan bilim tabii. Yani. <gülüyor> daha az bilinen tarafları. Ben onu sonuçta farklı bir şekilde sevmiştim. Daha çok bilinen tarafıydı sevmişsin. Evet. Büyük <gülüyor> ihtimalle bu hafta sonunda herkes oturup suda direkt izlemiştir. Ee, ya filmini hangisi? ya <gülüyor> dizisini bir şeyini mutlaka izlemiştir yani. Öldü. Ya, evet, işte üstüne de Yaşar Kemal ölmüş. Evet. Mesela Yaşar Kemal yani için mesela üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Yani çünkü adamla bir alakam yoktu yani. Ondan. Hani dediğim gibi çok humanist bir insan değilim. Çok değerli bir insandı. Başımız sağ olsun ama <gülüyor> yani bende bir etki bırakan bir adam olmadığı için. Mesela çok şey yapmadım. Herkes deli gibi şeyini paylaşmış. Laftarını dinlemelerini. Yani Yaşar Kemal benim için büyük ihtimalle edebiyat dersinde zorla okutulmaya çalışılan Türk yazarlardan biriydi yani. <gülüyor> Ondan öteye geçememiş ki. Yapacak bir şey yok. Evet. Öyle yani. Ee, ne diyordum lan? Bir şey diyordum ben. Ne diyordun? Çok daldan dal ee, humanist olmadığından bahsedip humanist duruyorsun. Değil. <gülüyor> değilim lan humanist. Humanist değilim. Ee, ne diyorsun bu örümcek adam hareketine? Ya bence bu Zaten son zamanlarda çıkan şeylere ufak ufak katılır duruma geldim. Sony PlayStation dışında her şeyi bıraksın diyorlar ya artık. Sony PlayStation dışında her şeyi bıraksın Ulan <gülüyor> yani PlayStation'dan da zaten fayda etmiyor ki. Hiçbir şeyi doğru düzgün yönetemiyorlar falan filan muhabbeti çok dönüyor ya. Evet Sony'nin bütün ee, baş görevlilerini yani başta yer alan çalışanların hepsinin bence istifa etmesi gerekiyor. Evet. Yani özellikle şey zaten skandalından sonra, bu interview skandalından sonra hmm. o baştaki Amy, Amy de bir yapımcılardan bir tanesini almışlar aşağı evet. Yani kendisi bırakmış orayı. Hoş geldiniz. Sony'den tamamen çıkmamış ama e, CEO'nun bir şey görevinden inmiş yani Sony evet. Home Entertainment'ın. E, çünkü Kara'nın mailleri çıktı ortaya, ona buna laf sokmuş. <gülüyor> şey yapmış Edim senden de geri zeka böyle avıksızlık şey yaptım. Bıktım bunlardan falan üstten. Kişisel şeyleri ortaya çıkınca karıyı göndermek sonra komiserim. Ee, ama yani Sony'nin herhalde işte bu son dönemde yaptığı en iyi hareketlerden bir tanesi sonunda e, ölümcek adamı Marvel'a geri satmak oldu diyebiliriz yani. Yani aslında geri orada... satmak demek bir yanlış oluyor da e, hani Ortak yani bir şu, varmaları iyi oldu. Aslında olay şu. Yani teknik kağıt üstündeki kısmı. Sen Marvel'sın ben Sony'im diyelim. Evet. Tamam ben zamanında sen çok zor durumdayken böyle ağzına vura vura almışım karakteri. Evet. Tamam Kaç? 9 milyon dolar mı? Şey tamam. Ondan sonra da oh böyle birkaç milyar dolar cebe attıktan sonra böyle sen... Stüdyo kurup işte çok büyük paralar kazanınca tabii millet böyle şey continuitydir işte yok şey sinematik evrendir falan filan bekler durumda oldu. Spider-Man'le de tek başına yapılmıyor bu iş ee, falan filan derken o oh işte ardışık e, götünde patlayan e, skandallar. Hı hı. E bizim acaba işte e, sinematik e, evren yaratsak? Neyi yaratacağız? Venom'la işte ne bileyim Carnage'de Sinister yaratacağız. Six, ha işte Mayala filmi çekelim. <gülüyor> Ondan sonra Sinister Six filmi çekelim. Ya i̇şte, belki işte Felicia Hardy çekeriz. Evet, Övülecek kadının anas hikayesini değiştirelim. Ben amcayı geri getiririz falan. Sonra dediler ki Sikerler dedi. Abi, ben, bu işi... sen, sen bana 9 yıl önce sattığın şeyi ben sana geri kiralıyım. Filmini sen çek. Ama benim dediğimi yap. Ben dağıtayım. Yani şimdi... çok, çok saçma sapan bir durum aslında. Saçma sapan bir durum ama iki taraf için de will dediğimiz anası bir durum var ortada. Ee, yani çünkü abi sonuçta Marvel ya. elinde sonunda bir yerde bir noktada ölecek <gülüyor> adama ihtiyaç duyar hale gelecek. Yani anladın mı? Adamlar elinde sonunda bir yerde bir noktada Fantastic Four'a da ihtiyaç duyar hale gelecekler. Yani çünkü bunlar e, istediğin kadar inkar et. bu adamların ana karakterleri. ya yani ana sonra line-up'ları yani. Ve e, yani bazı şeyler sürekli eksik kalıyor. Fanlar bundan memnun kalmıyorlar. Ve adamların aslında hani tamam para kazanmak dışında en çok önem verdikleri şey aslında fanlar yani bir bir derece. Yani hem yeni hem eski fanlar hem de yeni fan yaratmak. Anasını, ve Örümcek adam en bu fan yaratmak anlamında e, yani bu filmlere insanları bağlamak anlamında en kolay giriş karakteri. Yani çünkü ay, ay. eğlenceli, komik işte. söyle süper güçlü en eski karakterlerin bir tanesi ve franchise anlamında anasını, bütün dünyada en çok sonra şeyi satılan. He. Eskiden beri ürünü satılan yani karakter, 10 yaş altı en çok merchandise olan Marvel karakteri. Şey. Aynen ya yani, yani çocuk de çocuk erkek çocuklara baktığında erkek çocukların aslında mesela özellikle Türkiye'de e, iki tane şeyi var. Bir tanesi Cars, bir tanesi Önce kadar. Hani Yani Türkiye'de böyle sırt sırtında Iron Man çantasını gezen çocuk göremezsin. Veya ondan sonra işte ha ben Thor olacağım diyen çocuk göremezsin. Ya örümcek adam donu yerli. Ya ondan sonra Cars'ı çantasını gezerler. Yani öyle bir mesela oturmuş bir şey var. Ki bu mesela yurt dışına çıktığında da az çok böyle. Disney store'a gidiyorsun. Ondan sonra adam hani örümcek adam şeyini görüyorsun satılan. Bir de şey görüyorsun. karşı görüyorsun şey, erkek çocuk reyonunda. Daha yeni yeni işte Marvel'ı satın aldıktan sonra hani... Marvel eş şey şey eşyalarını da koymaya başladılar ama o kadar bir büyük yer kaplamıyorsun mağazada. Mağazada en çok yer kaplayan örümcek adam. En çok yer kaplayan Cars. Yani bu bu bir gerçek sonuçta. Ve Disney'de bunun farkında. Şimdi Disney ör örümcek adamın sinemada başarısı, başarı elde etmesine destek olursa sonuçta daha çok para kazanacak. Çünkü eşyalarını onlar satıyor. Ee, Franchise'ini onlar satıyor. Bütün pazarlamasını ona yapıyor. Sadece sinema şeyi Sony'de... Ee, anladın mı hakları ve Sony'e bakarsak Sony'de büyük bir şeyin parçası olursa ondan sonra back katalog daha çok satar Ömcek adam bir şekilde her zaman ayakta kalır. Fark etmiş durumda. Çünkü kendileri ayakta tutamıyorlar abi. Olmuyor yani. Eee Spider-Man 2 kötü müydü? Hayır değil. Demek Spider-Man serisi çok aslında bence kötü değil de ilkkinden hatta bence daha iyiydi. Ama ee, tek başına hakikaten yani Marvel öyle bir sistem oturttu ki ee, sinema tarafında tek başına süper kahraman ayakta kalamıyor. Ya tek başına ee, kalamamasından da ziyade hani biz yani ben Önce kadar Amazing serisi 2'nin hani muhteşem sinematik CR'ler olduğu için sevmiyorum. Hayır. Hani, değil, tabii. Yani benim daha çok sevdiğim e, bir Peter Parker e, Spider-Man dinamiği hmm. olduğu için işte ne bileyim e, hani Gwen Stacy'yi de aslında çok sevmem. Hani ben yetişemedim mesela Gwen Stacy hmm. dönemine. Benim bildiğim Peter Parker şeyi e, Mary Jane'dir. Tabii canım biz de Mary de büyüdük yani. E, ama hani onu çok böyle baymadan güzel vermiş olmaları var. Ondan sonra da işte hani yeni işte e, 3D teknolojisini hmm. bayağı iyi kullanmış evet. olmaları var. Yani Manhattan içerisinde gezerken Aynen. o 2'nin açılış sahnesi mükemmel Aynen. bir açılış sahnesi Aynen. ki CG yani. O. Evet. Neyse ondan sonra tabii Sony'nin sonra şey işte biz Sinister Six filmi yapacağız. Ondan sonra işte yani aslında... şey yapacağız bunu yapacağız şunu yapacağız da sıkıştırmak için başına sonuna eklediği kakaladığı bir ton şey yüzünden. İkiyi evet. sevmeyenler aynen, var. Aynen. Ama sonuçta adamlar hani bu Furia'dan hakikaten faydalanmak istiyorlardı. Ve yani, yani Sony'nin öyle bir şey olmasına ne derler böyle bir işe kalkışmasına. Ondan açıkçası birazcık seviniyordum. Hani, yani hani tamam adamlar çok belki şey yapamıyorlar. Belki Masum'un yapabilecekleri Marvel kadar bir imkanları yok belki ama. E, işte bir Amazing Spider-Man de çekerler. Ondan sonra işte o sırada bir araya sinirsiz sık sokarlar falan. Hani zaten onunla o öyle biter falan diyordum yani. Hani en, ne sonra bir reboot gelecekse ya başka bir şey olacaksa. Nasıl biz ondan önce, oldu. ondan önce bir Amazing Spider-Man filmi daha görürüz diye düşünüyordum ben. Ama e, erken davrandık yani. Erkene çektiler bence planları. 2017'de Marvel Spiderman'ın manini göreceğiz. Yani ee, bilmiyorum. Şimdi, Ve diyorlar, galiba bütün filmler ertelendi değil mi? Kaptan yani, Amerika şey falan. Evet. 3 tane, 4 tane film falan ertelendi hani ertelensin abi ee, daha düzgün versiyonları çıkacaksa yani tabii canım Civil War'a War Spider-Man Spider koyacaksa. koyacaksa ertelensin ama Civil War'da Spider-Man'in hani ne bileyim işte e, bilmiyorum o kadar e, çizgi roman kadar vurucu bir etki yapacak mı Spider-Man'in şimdi son dakika içi, işin içine dahil olması bilmiyorum çünkü hani tamam biliyoruz Spider-Man'in kim olduğunu ama Captain America Cinematic... 2017'de gelmiyor muydu? Valla hiçbir hiçbir fikrim yok şu anda. Ne yalan söyleyeyim. 2016'da mı geliyordu? Seneye değil mi? Sene, Seneye, ise işte ona odaklan bir sene falan ertelenecektir herhalde. Yani bilmiyorum. Şimdi e... çünkü daha yani öncesinde bir MCU içerisinde Spider-Man'in herhangi bir dramasına şahit olmadık ya şimdiye kadar. Tamam işte o yüzden bir tane film çekip üstüne yapmalar lazım o zaman. Eğer yerleştireceklerse. Yani yani bir tane bir Spider-Man, Marvel Spider-Man filmi çekmesi gerekiyor ki ondan sonra şey yapsın. Ama bütün ihtimalle ben mesela böyle ilginç bir şey yani şey diye düşünüyorum. Age şimdi bu anlaşma üstüne Age of Ultron'un sonunda Örümcek Adam teaser'ı görür müyüzü? Yani biraz böyle kafamı kurcalamıyor değil. Bence yani ben olsam yapardım da. Yani ki sen olsan dediğin. Ondan sonra işte yönetmen biliyorsun işte kim. O yönetmenden de öyle bir şey ben bek bekliyorum yani. Ama işte e, hani sonuçta stüdyo dediğin şey böyle hayvan gibi büyük bir e, makine. Yani. Evet ama yani o stüdyonun yani o, bu işin başında o adamların ki, Kevin abinin de böyle bir şey böyle fırsatı atlayacağını da düşünmüyorum ben. Yani kim olacağı da netleşmiş memik. önemli değil oğlum. Maskede finalini çekeceksin yani. CGI yani yapacağın çok bir şey yok. Hani oradan hani, örümcek adamı göstermene bile gerek yok. Anladın mı? Hani böyle ağa takılmış iki tane suçluyu sallanırken görsen bile zaten anlıyorsun ki örümcek adam bu işe giriyor. <gülüyor> yani evet. Bir herhangi bir çabaya sarf etmene gerek yok yani sadece kıvuzandan anlatılması o, gerekiyor. Doğru. Ondan nasıl <gülüyor> yapacaklar iki tane sahne. Evet. Hani çok zor değil. Yani ne mi? Ayrım ben tanıtarak uçarken sonra işte ağın a, içinden geçti. Bu nalan falan diye. Yani böyle herhangi bir sekans, saçma sahip bir sekans kurabilirsin yani. Çok çok basit. O zaten yeterli. Aa örümcek adam. <gülüyor> olabilir. Bence bilir. Ben hmm. olsam yaparım. Hakikaten. Ben de <gülüyor> olsam e, madem öyle yaparım? Yani ne bileyim. Fırsat bu şey... fırsat <gülüyor> yapar mı? Kaçırmaz mı? Şeyi kameosuna sıkıştırırsın işte. Stanley e, kameosunu tekrar çekersin. Yani, atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Stand Mele. Çünkü... Şey, bu ha. Robert Down Jr. ondan sonra bir, bir sürpriz bir müpriz bir şeyler gevelemiş. Ya, Bir bilmiyorum. sürprizimiz var falan filan diye o Vision mi acaba? Vision'ı görüyoruz onun sürprizdi ki o. O işte gözüküyor arkada. Evet. Örmecek adam mı? Olabilir. <gülüyor> Size bir sürprizim var. <gülüyor> Örümcek adam böyle arkada sis şey dayak kesip dayak etse. Are <gülüyor> your, ne <gülüyor> your, your neighborhood spy. Are your friendly neighborhood spy. Aha katam burada Spider-Man olsa şimdi nereden nereye atacak? Atam ya abi o yüzden şu dörtlü yaptık arasında takılır. <gülüyor> ha burada böyle şey falan takılır ha. Ee, panjura manjura takılır <gülüyor> bir fırlatır klima kafasına çarpır ha. geri gelir böyle klima çıkar yeniden martı falan atın martı falan yakın ben şahsen e, Sony'nin bu yaptığını çok aklı başına bir hareket olarak bence de yaptığı değil yapmak zorunda kaldı daha doğrusu, evet yani nasıl bir şeyse ya yani ne kim verdi biraz... o kararı yani Disney, Disney ki sen ver şimdi bir yoksa ben seni satın alacağım demiştir. Abi, yani öyle dediyse ben Spiderman'i vermez vermezdim mesela? Bütün Sony'yi satın alırdı, diyorsun. Yani kurtulurdum o, oh. alırdım. <gülüyor> şimdi ki beklentimiz nedir? Fox'un, <gülüyor> Fox'un da aynı e, yola girmesini bekliyorum ben. Abi, Fox hayatta girmez. Fox hayatta girmez de, yani onlar da bir yere varmayacak bu iş biliyorlar. İçlerinde hissediyorlardır yani. Yani şimdi Age of Apocalypse'i çekeceksin. Ne olacak anladın mı? Ya yani Aslında bu çok hakikaten şey bir pozisyona geldi. Karamsar bir pozisyona geliyor aslında. Çünkü bir anda Elif Marvel hakikaten baya büyük bir evren oluşturdu. O oluşturmaya devam ediyor ve çok güzel gidiyor. Adamın her şeyi yani sen bir, şey izledi, bir film izlediğin zaman o filmin stand-alone olduğunu ama aynı zamanda aslında bütün başka türlü bir yerlere bağlanacağını biliyorsun ya. Hı. O duygu çok güzel bir duygu. Böyle o, bağımlı, o devamlılık duygusu çok güzel bir duygu. Çünkü yani bir, ona, bakalım bu filmde ne olacak diyorsun ve o film izlerken bir anda işte Kameosunu görüyorsun bilmem nesini görüyorsun onası. sonundaki ekstrasını görüyorsun ona bağlanacak diyorsun Yani böyle kendini bir iş bir büyük bir şeyin çarkın parçası olarak hissediyorsun Ve hani hepsi de az çok sevdiğin karakterler Ondan sonra sevmediğin karakteri bilmediğin karakterleri bu aşamada öğreniyorsun falan filan Yani hani bu çok güzel şimdi diğer tarafta bakıyorsun X-Men tamam mı? Yani abi aynı karakterleri tamam kullanıyorsun ama o karakterler artık hakikaten bence suyu çıktı, bitti. Yani Bryan Singer X-Men'in bence devini kapattı. Yeni bir X-Men'e ihtiyaçları var. Reboot da yapamıyorlar. Çünkü... Ne yaptılar işte Reboot. Yani ne yaptılar? Reboot değil. Yani o Reboot'tu ben o Reboot'tan saymıyorum. Ondan sonra o kendi başına tek <gülüyor> çok güzel filmdi X-Men First Class. Ondan sonra oradaki Oğlum, şey, şey çok şeyim diye. Days of işte geçmişi değiştirdi ya Reboot oldu işte. Ya ne reboot oldu? O üstünde Age of Apocalypse çekiyor ama. Tamam işte her herkes rebootun can, canlandı işte herkes. E tamam Geldi Reb... famken. Tamamdır reboot'un reboot'unu yapacak Apocalypse'de de. Yap, Canlandıracak yani. sonra hepsini öldürecek mi yani? Evet. E, ne, ne alırım o işten ben? <gülüyor> Hakikaten Age of Apocalypse'i apocalypse, nasıl yapıyor? Age of Apocalypse'i çekti, seyrettik, bitti. Ondan sonra ne çekecek? Bitti yani anlıyor Çünkü Age of Apocalypse aslında bir zaman yolculuğu hikayesi. Ab işte zaman yolcu nereye kadar yani? E şey hadi hadi X-Men'in kendi eskiden gelme bir hadi şeyi var diyelim. Kendi, cable kendi cable var görecek diyelim. miyiz mesela bak? Ben onu düşünüyorum şimdi çünkü X-Force e, söylentileri de var ya bayağıdır. O yüzden hani acaba küklepsle işte e, Cable'la Nathan'ı tanıtıp falan işte ondan sonra oradan X-Force. Bir yandan da işte Excalibur, bir yandan da işte ne bileyim X Factor diye böyle X... Abi sen Fox'un o kadar çeşit X-Men film çekeceğine inanıyor musun? Ha yani X-Men mesela Spider-Man'e göre şey bir evren yaratma konusunda çok daha elverişli bir e, şey. Evet ama e, kaç film settik? Daha evren yaratabildiler mi? Hayır işte akıllarına gelmedi. Ondan sonra şeyi de e, Days of Future Past'ta e işte biz de yaratacağız dediler. Daha devamını da göremedik. Evet de olmadı işte. <gülüyor> olmadı değil onun işte. Daha çek, çekiyor işte. Ee, ya abi Days of Future Past olmadı. Apokolips'te olmayacak. Boşuna inanmayın bu işlere. Bilmiyorum. Yani Days of Future Past kötü bir film değildi. Çok da değildi. Yani eğlendik bizi izlerken. Yani bazı zorlamalar vardı illaki ama her seferinde manyetonun many, magnetonun daha büyük bir şey kaldırma zorluğunda hissetmesi kendini daha doğrusu o hissiyle başladık. Ha? O hissiyat Magneto karakteri alakalı değil. O Bryan Singer'ın büyük ihtimalle yük atmıyor. O yüzden magnetoyu kullanıyor filmlerde. Abi yemin ediyorum yönetmenin değişmesi gerekiyor. Bryan Singer'la olmaz. Eski ama zaten panler... ilk, film, ilk film Bryan Singer değildi. Nasıl yani işte şey e, First Class'tan bahsediyorum. Ha, i̇şte First Class çok farklı ve yeni bir... Ondan sonra renkli tat ve kan getirdi işi içine. E, ama sonradan alıp onları da sıçtı batırdı. Bilmiyorum ben yani... E, There is future past in... Ee, kötü bir film olduğunu söyleyeyim mi? Neyse ben Bir Lavabo molası Evet ne diyorduk? <gülüyor> ne diyorduk? Spidey evine hoş geldin dedik. Evet Spidey evine hoş geldin. Ben gayet memnunum. Ee, güzel şeyler bekliyoruz. Kevin abiden. Bakalım kimi kast edecek. Evet. Tabii şey diyorlar. Marnes Marnes is dedikoduları. çıkarıyor millet hemen. Kimdi ya? Ya bu zenci hali var ya. Peter Parker Hatırladın mı? Evet, yani hani Marvel'ın zenci yapar mı? Ee, aslında şeyi var. Delikodusu var. Vallahi ben olsam Spider-Man'i sarışın yaparım. Hayır, Spider-Man'i aldıktan sonra Peter Parker'ı kullanmazlarsa yok Yok derim. Ya da şey de diyor olabilir, Peter Parker'ın zaten içine iyice sıçtılar. Hani üstünden iki tane Peter Parker geçti bu işin. Biz direkt Peter Parker yapmayalım mı acaba diye düşünüyor olabilirler. Sonuçta örmecek adam, önce adamdır. Olmaz Hem de ya. iki tane şey satacak <gülüyor> hale geliyorsun. Bir Peter Parker Spider-Man, bir Miles Morales Spider-Man. Bence Black Panther'ı da şey film daha çıkmamışken ikinci bir baş karakter Yapman yemez. Yapamaz, yemez. Yani ne olacağı belli olmaz. Bir şey diyemem. Bakalım kimi seçecekler? Bakalım kimi seçecekler. Evet. Bence Peter Parker olması garanti almadım. Ama işte onu da hakikaten en baştan mı başlatacaklar acaba? Ya? Yok ya şey dedi ya zaten. Ee, Ant-Man'den sonra orijin filmi çekmeyeceğiz dediler. Ant-Man'den sonra orijin filmi çekmeyecekler demiş. Eee evet. Black Panther ne? işte öyle. Bodos'lama gireceğiz artık. Allah öyle. Allah. Bu iş böyle artık. Vay. Vay, vay, Öyle olacakmış. Bakalım. Yani ee, zaten şeyin Avengers 2'ye şunun şurasında 3 ay şey kaldı. şey kalmadı evet. 3 evet. şey ay, ay mı var hala? Mayıs değil mi? Evet, Mart, Nisan. Mayıs 1 yalnız, 1 Mayıs. Tamam o 2 ay kalmış. 2 ay Vay be. Hey hemen evet, dayamış. James P P amcamızı göreceğiz. Daha doğrusu duyacağız. Evet, yani, duyacağız. Hatta izden ben oyuncaklarını dayamış. Değer ya. Pezerler. <gülüyor> fakirler, fakirler. Ağlasın. Ağlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bak fakirdi biliyor. fakir. De de. Oh fakir. Fakir. fakir. Abi. Onun dışında bu aralar ne oldu ya? Onun dışında. Koptum ben baya. Bu aralar ne oldu? Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Yani bu bir şey muhabbetini Hı. biliyorum. Mavi siyah elbise, ya. beyaz altın <gülüyor> elbise Onu, muhabbeti. Ona girmeyelim lütfen. Yani girip girme, girilmemesi girilmesi bir konu olan bir olay değil bence. Yani gayet net bir bilimsel açıklaması var. Evet. Oldu bitti maşallah yani. Aynen. Hala üstüne niye konuşuluyor? Ama bayağı kavgası çıktı. Hakkı <gülüyor> <Akala>, niye çıktı? <gülüyor> Bayağı yani bir bu, kavga. bence yani kavgasının çıkıyor olması hakikaten insanların şeyi olduğunu gösteriyor. Hani duyarsız ve anlayışsız. E... Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu gerçekten çok korkutucu bir şey. Evet abi İşin yan oturuyorsun tamam hmm. mı? Aynı ekrana bakıyorsun, aynı fotoğrafa bakıyorsun. Biri mavi beyaz şey e, mavi ve e, siyah görüyor, hı hı. biri beyaz ve altın rengi görüyor. Hı hı. Yani bunu inanma mümkün değil anladın mı? Hani karşısındaki diyorsun ki herhalde bende dava geçiyor. İki tarafta aynı şey diyor. Çünkü Aynı ekrana bakıyorsunuz ve gerçekten farklı şey görüyorsun ve bunu anlayamıyorsun. ya. Yani. Buna, buna insanın kafası basmıyor anladın mı? nasıl olabilir yani? Yani işte niye basmıyor Hayır, arkadaşım? İstediğin kadar şeyi oku. Ee, san yani bilimsel açıklamasını oku. Bana gayet man mantıklı geliyor. Hayır ama tamam da bak mantıklı gelmesiyle gördüğünün... Hı -hı. Yani mantıklı geldiği zaman mavi siyah görmüyorsun. Daha önce gördüğün şey ee, beyaz altın görüyorsan mantıklı geldi diye şey, mavi beyaz şey mavi siyah görmeye başlamıyorsun yani. Evet. Ama onun mavi beyaz da, işte mavi siyah ya da si beyaz altın görebiliyor olmasını kabullenebiliyorsun. Hayır işte kabullenemiyorsun. Ben, ben kabul niye bilmiyorum. biliyor musun? Hayır. Ama öyle değil işte. kabullenemiyorsun Çünkü şunu kabullenemiyorsun aslında. Ee, ben niye? Beyaz sarı görmüyorum mu kabul edemiyorsun yani. Ya karşı tarafta ben niye mavisi yakıyorum? Yani sen istediğin kadar mavi siyah gör. Hani ve işte de ki, tamam ama gerçek rengini ben görüyormuşum. Hmm. Yine de karşı tarafın gördüğünü de göremiyor olman. Aslı böyle insanın doğasına ters ne Olmuyor. Hani aslında bu elbisenin kamyon geçsin. Evet. Aslında bu elbisenin yarattığı tartışma var ya direkt bildiğin yani onun sonra insanın temelini oluşturan tartışma yani, yani bütün ırkçılığın, Aynen. erkek kadın ayrımının ondan sonra işte savaşların binlerbinlerin her bokun aslında temelini oluşturan şey bu işte bu elbisedeki bakış şey görüş gördüğün farklı görüyor çünkü sinirine dokunuyor. Ya yani niye dokunuyor? Ya mesela ben karşıdaki, karşıdaki, diyor ki, ondan sonra işte abi bu ne ya, ondan sonra beyaz bu diyor mesela. Ya yok beyaz değil, ondan sonra mavi diyorsun, hadi lan beyaz işte diyor. Ya arkadaşım maviymiş diyorsun mesela, tamam mı? O lan mavi lan, yani. hayır adam beyaz diyor inadına. Yani, i̇nadına demiyor. Ki, ya tamam da o gördüğünü sana söylüyor. Tamam sonuçta, işte, tamam inadına mi? demiyor işte, gördüğünü. Ama sen inadına yaptığını düşünebilirsin. Yani sana gıcıklığını yapıyor belki. Yani sen diyorsun ki bak böyle böyle açıklaması var bunu. Sen bu yüzden görüyorsun diyorsun mesela lan ne aksı var? Allahsın ben diyor. Pardon. mesela onu da kabul etmeyebiliyor. biliyorum. Yani bu, bu çok basit bir şey ya. Yani bu bu şey mevzu işte. Sen anası da e, Müslüman sanıyorsun ki böyle böyle. İndüstriyelde yok öyle değil, böyle diyor. <gülüyor> yani, hani ve bu tartışmanın tartışma şey yok. E, çözüm yok hakikaten. Ya karşıdakini anası zorla mavi gördükman gerekiyor. Ya da e, yokken çözüm. Ya şey olaraktan söylüyorum yani sen, sen kendin ona sonra azınlık olaraktan diyebilirsin ki ya tamam adam haklı ver ona sonra öyle güzel ben böyle görüyorum ne yapalım yani diyebilirsin. Ama sen azınlıksın. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sen zaten çoğul olsaydın insanlık şu anda bu durumda olmazdı. <gülüyor> yani bu şeyin elfin, duvarfa sen küçük sen kısa boylusun demesinin anasının hiç farkı yok yani. Yani bilmiyorum. Ben anlamıyorum yani niye kavgaların çıktığını <gülüyor> zaten. Ama gerçekten çok eğlenceli biz. Şey. Evet. Abi bizim ofisteki grafikerler arasında kavga çıktı. Sen nasıl ya? Sen okulda renkleri öğrenmedin mi diye <gülüyor> <gülüyor> şüphesiz E <yerine>. ama <gülüyor> biz işte oturduk eşimle. Açtım laptop'ı. Ne görüyorsun dedim. <gülüyor> E, beyaz sarı diyor, tamam mı? Yani çok korkunç bir şey. Ekrana bakarken acaba o beyaz sarı ben de beyaz sarı görünmüyor hayal ediyorum beyaz ama göremiyorum yani. Normalde mavi seyiriyor, mavi siyah görüyor mu? Ben de dalga mı geçiyorsun diyor. <gülüyor> ya mavi siyah sen öyle görüyorsun ben böyle görüyorum nasıl yani falan. E, yapacak bir şey yok beyin işte. Evet beyin çok hakikaten böyle durumlarda korkunç yani. Bizim bir arkadaş şey yapmış bir tane o fotoğrafın daha koyu arka planlı ee, bir versiyonu var. Şey kız, kızın giydiği. Hı -hı. Ondan sonra onu göstermiş onu da çünkü eşi beyaz sarı görüyormuş tamam mı? Onu göstermiş. Ondan sonra bak demiş fotoğrafa. O bakınca şey e, gör, normal görmeye başlamış. Mavi görmeye başlamış. Ondan onu almış Bakın bu tekniği kullan Ondan sonra ben eşimi iyileştirdim diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle jots, <cat. gülüyor> şeyleri de var. Oh, evet. <gülüyor> ben iyileştirdim siz de iyileştirebilirsiniz falan diyor. Bugün <gülüyor> <gülüyor> kafası odunla vurdum artık mavi görüyor. <gülüyor> of evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlendim. Hatta bizim şeyin muhabbetleri var işte bu PlayStation'da Xbox arasında işte bir tanesi 900p, bir tanesi 1080p Yok işte bir tanesini şöyle gölge veriyor, bir böyle gölge veriyor falan filan <gülüyor> <gülüyor> o, o işte Xbox tarafını savunan arkadaş beyaz sarı görün, tamam mı fotoğrafı? Biz de ki tamam ya artık tartışmaya gerek yok, sen zaten gözler bozukmuş <gülüyor> Ya işte saçma satan durumlar Neyse. E, onun dışında Konstantin bitti. Konstantin bitti. Konstantini bitti derken yani ilk sezon. Yani bitti. ikinci sezon gelip gelmeyeceği henüz belli değil de en son ben <gülüyor> baktığımda açıklanmış olabilir. E, ama belli değildi en son baktığımda 13 bölümdü. Onun dışında işte dan direkt bir Lucifer plot'u açıkladılar. Ha, yani daha Konstantin tutmadan. <gülüyor> Konstantin mayası tutmadan Lucifer'e girişmek? Ay. Ay. biraz <gülüyor> bu kadar bu kadar şey varken, ah e, bir de bu kadar açık... polisiye ve bilmem ne dediktiflik üzerine dizi varken, aa, adamın işi gücü yok bar işletirken bir de işte hani şey mi yapacak LAPD'ye işte yardımcı olan bir Lucifer mi görmek istiyoruz hakikaten bu mudur yani? Yani şimdi tabii Lucifer benim okuduğum kadarıyla. Yok mu yeterince böyle şey doktor olup da polise yardım eden, yazar olup da polise yardım eden? Ama aslında şey bir şey var. Lucifer benim okuduğum kadarıyla zaten çok daha farklı motivasyonları olan bir karakter. Yani benim okuduğum çizgi romanda okuduğum yere kadar şey. Asur sonra kendi evrenini ya paket evrenini oluşturup orada tanrılık yapmak isteyen bir karakter aslında o. Yani hani tanrıya da sokayım, cennete de sokayım. Ben kendim, kendi başında takılmak istiyorum. Ya diyen bir karakter aslında ve o amaç doğrultusunda falan böyle işte ona oyunu çeken, buna ayak çeken sonra böyle bazı şeyleri elde etmeye çalışan bir karakter. Kendi çapında. Ya bir dakika sen... Eski tanrılarla ol, falan gidip muhabbet eden falan. Yani sen böyle... koskoca lüsifersin tamam mı? Cehennemden emekli olmuşsun. Evet, tamam, tahtı bırakmışsın, sikeri vermişsin. Evet. Allah'ın Los Angeles polis departmanına yardımcı olmakla geri kalan hayatını mı devam edeceksin? Evet. İşte, o mi, kadar adam, bir can farklı şeyleri var aslında. Ee... Neyse yani bu kadar kötü yani olmayabilir plot. Ama bu kadar da kötü anlatılmaz abi. Aynen. <gülüyor> evet. Vallahi bilmiyorum ki dediğim gibi daha Konstantin ya, Mayas tutmamışken Ondan <gülüyor> sonra e, Konstantin peşinde hani, lazım. birazcık daha toparladığını e, Sanıyorum Düşünüyorum Öyle e, hissediyorum Fakat yine de e, Böyle tam olarak ayağa yere basamamazlık durumu Söz konusu Konstantin'de Çünkü bilmiyorum, bana öyle geliyor en azından Ya bir kere şey Bölümler arası devamlılık yok Yani hani Yok yani. Hisset, o o hissi almıyorum ben. bölümler arası devamlılık hissiyatını almıyorum yani. Böyle bir kopuk sanki. Sanki böyle bazen açtığımda arada acaba bölüm atladık mı lan hissiyatı yaşıyorum yani. Evet. Öyle bir şey var. iki bir de şey var. Ee, hani ben benim sadece benim olduğum bir evrendeyiz. Ve onun hikayesini anlatıyorum hissi yok ya. Hmm. O yüzden ya bu adamlar realistik bir şey yapmaya mı çalışıyor yoksa hakikaten... Ay, Supernatural gibi ben koptum gittim. Ya da Buffy gibi ben koptum gittim. Sizinle alakamız He. yok. Biz yani kendi kafamıza göre takılıyoruz. E, demedikleri için şimdi gerçek dünyayı referanslı baktığın zaman mavi siyah görmüyorsun. Beyaz <gülüyor> sarı görüyorsun. Kendi, kendi evreninde baktığın zaman da mavi siyah görüyorsun. Böyle acayip bir durum. Neyse... E o yüzden gerçeklik kontekstinde baktığın zaman adamın böyle yaptığı büyüler büyüler falan biraz saçma kalıyor. Hmm. Yani supernatural nasıl saçma salak şekilde kan fışkırıyor? Onu yadırgamıyorsun çünkü evet, artık çünkü onu kabulleniyorsun. Evet, evet. İşte Konstantin de hala o karar aşamasındasın. işte hani evet. bunu böyle mi kabullenmek yani, lazım? Yoksa hani falan filan? Hani o büyü yaparken acaba görsel efekt mi görmeliyiz? Yoksa bunu böyle mi kabullenmeliyiz? Yani? Ha. Yani çünkü hani o böyle hakikaten gerçekçi. ...yaptığın zaman elinden oranından buranın... ...alev çık ondan sonra büyü yapıyorsun... ...etkisi olmuyor. Adam hakikaten... ...bir şeyler söylüyor. Hı. Oluyor ama... ...acaba hani öyle mi? Acaba işte... büyü yaparken her tarafta böyle... ...ışıklar mı ışıklar mı görmeliyiz yani? Anladın mı? Yani. Bir de Bilmiyorum o konsept ya. tarafı var. Evet. Bir de hikayeye böyle... Hikaye de bir karakterler falan. Ha, hikayeye de girdiler tamam Böyle hani... Büyük bir kötü uyanıyor diye girdiler. Ondan sonra işte çeşitli maceralar falan filan. Ama o büyük kötünün çok bir şeyini de görmedik ya şimdiye kadar... Ah bu büyük kötü uyanıyor. Ama sonra böyle e, ben ucuz... bu bir şey bu bir şehir efsanesi abi. Ya tamam. abi şehir efsanesi değil de yani büyük kötü uyanıyor. Çok böyle hani bir e, massöz bir rpgsi oynatan. Ama sonra bir abi. dm dm'in hani çok böyle güzel bir hikaye bulamayıp da büyük kötü uyanıyor. Diye perbokona bağlamasının e, işte niye bu bana Fireball attı çünkü büyük kötü uyanıyor. Yani anlıyor hani? öyle bir konsept ya, yani. ona yani gerek büyük yok büyük kötü uyanıyor tamam. bence bir şehir efsanesi tamam mı hiçbir zaman uyandığını görmedik tamam mı Hayır. ama hep uyanıyor bir de şey çok gıcık evet yani aynen öyle bir de bunu ilk baştan söylemesi çok böyle daha dert değil mi yani büyük kötü uyanıyorsa abi büyük kötünün uya uyandığı muhabbetini işte sezonun sezonun sonunda söyle yani. Hayır, şimdi o zamana kadar, kadar olan şeyleri bunlar söylemeye çalışsınlar. Derli hemen. toplu bir şekilde yürüteceksen söyle. Büyük kötü uyanıyor ama büyük kötü'ün uyandığına dair o kadar az şey anlattın ki bir tek bir işte bu Bruheria diye bir şey attılar ortaya. İşte yok dünya yaratılmadan önce varlarmış da ondan sonra yok olmuşlarmış da ondan sonra tekrar varlarmış. Yani bir şey yok. Dünya var olmadan önce varlarmış ama dünyada hala varlıklarını bilen insanlar var falan. Acayip bir e, hani şey e, devamlılığı olmayan ve sürekli de böyle şey atıyor yani gizemli e, havası vermek için yok bu Sümer He, büyüsü, yok Sümer bu, ha, şey, bu şey bu Arap büyüsü, yok bu Dur, şey, Arka ciminde ondan sonra tutan kavon cikleti vardı falan yani böyle. Ve hepsine ayrı dil, hepsine ayrı işte e, hani mistik altyapı vermeye çalışıyor. Takibi şey, zor oluyor. Ha, her şey havada kalıyor tamam Götünden sallıyor o yani. Ya bu da benim, o kız da yani çok benim böyle Teyzemin oğlunun işte kemiği. kemiği ama işte kendisi Lades yapmıştık bunu da Lades Ama o, o tavuk var ya o lades yaptığımız <gülüyor> tavuk O işte ne bileyim Sümerya'nın Bilmem neresinden kalan son e, Tavuk e, soyunun son Şeyi <gülüyor> O yüzden büyüyor. Her yani şeyi de güzel kullanıyorlar ya İnlerini de güzel kullanmıyorlar ya. Evet. O öyle 30 tane kapının açıldığı yok bilmem ne olduğu falan filan. Papa Midnight'tan çok Midnight. ümitliydik de ya. Papa Midnight'da. Midnight'da biraz fos çıktı. Abi o da fos çıktı. Çünkü onu da o karakter o hikayeyi nasıl yerleştireceklerini bilemiyorlar yani. Yani zaten şeylerde bir kararsız oldukları için hani eee çok böyle yok ilk başta sigara içirmeyeceğiz de başlayıp sonra sigaraya sonra sigaraya döndüler ya o kafayla direkt ha papa milleti şimdi bu herifin böyle çok aşırı derecede vahşet göstermemesi gerekiyor vuducu ama temiz vuducu abi temiz vuducu da helal vuducu helal vuducu da yani ondan sonra şey Onda da karar vermemişler. İşte Yani helal vuducu. şimdi bu helalinden yapıyor bu iş ama hani böyle yanlışlıkla bir şey bulaşmış olsun falan. Ondan sonra... Hayır onun böyle bir böyle, ne bileyim... Böyle bir amaçsız... Kemek, işte ne bileyim iç organı, kan, vahşet falan onların içerisinde olması gereken bir ya, adam. Ya yemin tamam. ediyorum şeydeki... Ondan sonra e, Keanu filmdeki Papa Minday çok daha iyi <gülüyor> Yani anamın konsepti belli, anladın mı? Herif buducu, büyücü ona sır ve e, başka yerde bulamayacağın şeylerin hepsi o erifti ve ona gidiyorsun o yüzden ona sır. Hani aralarında da böyle bir muhalifin asebet geçmiş zamanında öyle bir biraz sevmiyorlar ama işte böyle biraz şeyler falan. Hani onu onu iki tane iki, dak, iki dakikada mesela şeyde çok hani iki tamam tek düze belki ama çerçeveyi oturtmuşlardı filmde. Ondan sonra diyordun bir tane Boba Midnight böyle bir adam. Hani öyle çok düşünmüyordum belki. Bunda ki eşek gibi kaç dakkan var elinin altında, bir tane Boba Midnight oluşturamadın yani. Daha doğrusu o herifin ne işe yaradığı belli değil. Yanındaki chatte de ne boka yaradığı belli değil. Yani... E bir tane büyücüyü falan karşılaştılar bir kere, ne olduğu belli. Faust, evet. Ha, yani böyle çok her şeyi, at, her şeyi atıyorlar, duvarda resim çıksın diye bekliyorlar ama bir bok çıkmıyor işte. Yani Faust'u da hani öyle harcamaları garip olmuş sonuçta. Kızınızı da bir boka yaramıyor. Hmm. Yani o kızı bir ara geldiler almaya çalıştılar falan. Hmm. Nedir abi o? Ne oldu yani? Babası özlemiş. Abi, yani <gülüyor> babasını, babası özlemiş de sen kimsin ki baban seni özlemiş? Ha yani bunu şimdi vermeyeceğim sonra vereceğim diyebilirsin ama o iş öyle olmaz ki birazcık ya işte, verirsin sonrasını getirirsin. Yani 13'te kalmış olmasından kaynaklı işte hikayeleri var illaki. Çünkü Abi hikayesi işte... değil bu. Hayır hikaye kısmından kaynaklanmıyor. Ben sana söyleyeyim. Bunlar zaten bu işi böyle götürüyorlar. Bence ya o kadar da deniyor değillerdir. Yani bu full bir sezon olsaydı hani babasının kim olduğu açıklanmasa bile o, o hikayeyi birazcık daha arka hikaye doldururlardı diye tahmin ediyorum. Ama ya şimdi MBC 13 bölümde bıraksak mı ya falan deyince onlar da e, ya yani bir sürü şeyin ucunu açık bıraktık ne olacak şimdi. Bir şey olmaz falan diye kapattılar. Öyle. Bu işler böyle yürüyor. Manyaktan Aman. serin olur. Şu anda şey gibi değil miyiz ifadesi Ansi shining de kafayı araya şeye sokmuş Jack Nicholson gibi. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar da gitmişler. <gülüyor> Saçları da, da olmuş. Allah bilmiyor. Ben o kızın da o tam olarak niye şerdiğini e, o dizide anlamıştım. Arada bir göt bacak gösteriyor. Ondan sonra e, başka bir şey görmedim o kızla ilgili yani. Yok ya bence e, öyle. O da çok acayip ya kızın oyunculuğu da. Evet o da bir tuhaf böyle. Evet çok böyle e, şey. Pembe dizi e, İspanyol e, oyunculuğu evet. ile işte Amerikan işte böyle arada melül melül bakıyor böyle. He, dizi oyunculuğu arasında böyle şizofrenik bir şekilde gidip evet. gidip geliyor tamam. Mı? Bazı böyle çok şey hani e, küçük Emrah gibi böyle bir kaşlarını çattı evet. bakıyor böyle, böyle tamam mı? Ondan Bazen sonra seksi olmaya çalışıyor. Bir, ama hani seksi olmasın gerektiren bir durum yokken olmaya çalışıyor. Ondan hani sonra gibi... yandan diyor ki seksi seksiyon. Spiros. Ondan sonra öğretmen Garip. Bir <gülüyor> yani. anda böyle ha yap. İşte o <gülüyor> değişim. Meksika dizisi <gülüyor> e, şeyleri, pasyonları, tutkuları, eserleri. O diziye bir kız daha koymaları lazım ben sanırım. Yani fena Tek değil. Olmuyor yani. Fena değil sonuçta yine e, seviyoruz e, şeyi bize de. Evet. Neyse ondan sonra Cuma Ayzombi başlayacak fena olmayacak ama yine bak polisi yardım eden X. Polisi yardım eden X. Yani e, abi işte para, şey polis, polise yardım edeceğin işte put your character here. polise diye hayatımıza yani polise her zaman birden yardım etmesi gerek dedi. Yani ki. bu kadar da olmaz polise. Daha ya, doğrusu işte yasaya, yasa yasa e, şey yapana yardım edeceksin. Ha işte evet, forever öyle. Bak yani şu anda izlediğim yasaları üst tutmaktan. dizilerin %70 falan o konsepti olabilir yani. Peki... Bir devlet kurumuna yardım eden X. <gülüyor> Öyle abi. Devlet iyidir. Devlet baba. Şimdi Allegiance diye bir dizi başladı. Dördüncü bölüm falan oldu. Ne diye? Allegiance. Ha evet. Nedir o? Amerikanızı izliyor musun Yok kaldı. Amerikanızı ben çok beğenerek iziyorum ama o da aşırı derece dram oldu. Ha. Canımı sıkmaya başladı. Allegiance'ın birazcık daha şey... Daha modern Amerika versiyonu değil. Hmm. Ya yani Amerikanız'da eğer 10 e, sene sonrasında ne olurdu gibi hmm. bir durum aslında. Şey e, hani Amerika'da çok uzun süredir işte gizli gizli ajanlık yapan bir Rus ajan var. Hmm. Ve onun işte e, Ruslar için çevirdiği kocası var. <gülüyor> Ve onların en büyük çocukları da Rus ajanı. Ama git ikinci çocukları gitti şey siyaye oldu. <gülüyor> İyiymiş. Kardeş kapışması. Sonra, sonra işte e, Rusya diyor ki işte hani senin CIA'deki oğlana artık Döndürelim. devşirelim. Ha devşirelim. Onlar da olmaz diyor işte falan filan. O, o aile Aynen. dramı artı ajanlık e, yeah. hikayesi. Kötü değil. Sıkıcı. Kötü değil ama çok mu iyi değil o da değil. İşte e, Mesela Blacklist'i aslında devlet kurumuna yardım eden X, X, kısmına, X, evet, X kısmına suçlu yazdın mı? <gülüyor> blacklist Abi devlet olmama olmuyor mu, diyorum Sana devlet kurumuna yardım eden... <gülüyor> yani yeter artık devlet kurumuna yardım etmeyelim. Özgün bir şeyler çıkartalım. Ne bileyim. O da çok ağır dram olmak zorunda kalmasın. <gülüyor> Çünkü böyle hani birazcık daha öyle kalıplardan uzaklaşalım deyince... Hep böyle dram çakalım, dram çakalım, dram çakalım oluyor. Mesela şey güzel o yüzden. Man's, King woman. He. E, varsa, e, Man's Seeking Woman. Biz çok bayıl ayıl izliyoruz. İzlemeyen varsa izlesin. Man's Seeking Woman. FXX'in dizisi. Baya e, komik ve e, yerinde göndermelerin literally... <gülüyor> önerildiği <gülüyor> bir dizi. O yüzden güzel. Bu arada şeye başladı Better Call Saul. Evet. Better Call Saul başladı. O da dördüncü bölümü çıktı. Ben ilk iki bölümü izledim. Üç dördü daha izlemedim. Better Call Saul beklediğimden daha ıı, nasıl desem özgün bir Hı -hı. içerikti. Ne güzel. <gülüyor> yani Kendi şey... ayakları üstüne duracak bir dizi yapmışlar. Yani. Evet. Yani öyle ne bileyim çok saçmalıyıp da hani... Nasılsa Breaking Bad'den aldık gazı yaparız dememişler. Yok. Nasıl, bir de şey o Sol'un karakterinin nasıl Sol'un nasıl Sol olduğunu gösteren bir e, hikaye hmm. <gülüyor> ve onu şey Sol karakteri çok böyle şey sığ bir karakter ya yeah, evet. Breaking Bad'da aslında eğlenceli komik he ya aslında onun o şekilde olmasını gerektirecek nelerin gel yaşandığını anlatıyor. Anladım. O yüzden aslında kötü değil dizi. Bence e, şey, Breaking Bad e, yüzünden mimlenmemesi gereken bir dizi olabilir diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi bir ay 10 gün sonra 1 ay 10 gün sonra Game of Thrones başlıyor. Evet başlasın bakalım. Game of o hani şey falan dediler ne diyor son işe. Ne diyorlar? Kitabı okuyanlar her boku bildiklerini zannetmesinler. Yaptı ölmemiş olanları da bizi de öldürecez falan. Kim böyle bir açıklama yaptı ya? Kim şey yaptı? Martin abimiz yaptı galiba. Ha zaten son iki sezondur bayağı şey değiştiriyor kitaptan. Ha değiştiriyor ama hani böyle kilit isim falan ondan sonra ölmemiş adam öldürme gibi şeyler aslında yapmıyor. Yaptığını görmüyorum en azından. Evet ama mesela... Yapacaksa ama tabii çok ilginç şeyler ortaya çıkabilir. Şu an çıkabilir. bazı noktalarda kitabın önüne kitapta olmayan şeyler hmm. çünkü görünmeye başlayacak ufak ufak. Çünkü Sansa'nın hikayesinde evet. en son kaldığımız yer aslında dizinin kaldığı yerle yakın bir yer hmm. tamamen. O yüzden Sansa'nın hikayesi devam edecekse artık bizim bilmediğimiz alanlara kayıyor. Yani hem öyle hem de ben biraz mesela olaf üstüne şey bekle, beklentisi için girdim. Bunlar çok fazla acaba Dorne tarafını işin içine çok karıştırmamak için hani mesela Dorne'dan Dorne tarafında bir yerde birilerine mi acaba öldürüp de böyle biraz kısa kesecekler o tarafları. Yani çünkü oraya da işin içine soktum ve öyle ağırladık İyice bir sürü yeni karakter geliyor falan ya. Hani belki biraz o karakter Çeşitliğini düşürmek için ana karakter şimdi ne kadar gene ana karakter dedi, daha ön planda tutmaya da etmek için. Ondan sonra biraz belki oradan birini kesip götürürler falan. Hani bu, kaçıncı kitap oluyor? Biz, kaç kitap çıktı? Altı kitap mı var? Hmm. Beşinci kitabı aslında şimdi Onlar çekecekler ama çekmeyecekler her zamanda. Beşinci kitapta zaten komple birkaç karakter dışında yeni karakter tanıtıyor. Yani zaten bariz öldüremeyeceği karakterler var. Tamam işte onları öldürmeyecek ama... Onları ee, da öldürürse zaten dizi biter. Dizi biter. <gülüyor> <gülüyor> Kitaptan önce biten dizi. Evet. <gülüyor> bu arada şeyini ben de bu Telltale'ın yaptığı oyunu oynuyorum. Hı hı. Sonra bu bekleyiş sırasında oyunun çıkması çok güzel oldu. Ee, böyle hafiften işte... O Game of Thrones'ın şey, özlemini bastırıyor diyeyim. Ee, i̇ki bölüm çıktı daha. Üç bölüm daha çıkacakmış. Dört bölüm daha çıkacak. Tamam. Ondan sonra... E, yani dizi çıkana kadar bitmeyecek tabii. Ama e, o süreçte devam edecek herhalde. Bayağı güzel gidiyor. Bakalım, iki, birinci bölüm bayağı iyiydi. İkinci bölüm biraz daha yine böyle ara bölüm gibiydi. Oğlum çekip sonra... koysana. Neyi? Game of Thrones mu? Ha. Bakalım. Bakalım. belki ilk bakışına koyarım. Üstünden baya geçti ama ya. Ne bileyim bir şey yaparsın, bir bölümlük bir tanıtım yaparsın. Öyle bir Sonra şey yeni yaparsın. çıkınca yaparsın. İkinci bölüm. Bakalım. Bir bakalım. Yani çok şey olduğu için aslında yapmuyup yapmadım. Ee, yani oyunun kendi içerisinde bir sürü spoiler olduğu için e, anladın mı? Hani verdin kararlar çünkü çok hakikaten fantastik. Yani Game of Thrones tadında e, sonuçlara erişmeneden oluyor. O yüzden hani çok böyle aşırı spoiler dolu bir oyun o. Yani şeyi etkilemiyor tabii, genel bilimist hikaye etkilen olduğu için söylemiyorum ama hani oyunu oynayacak adamın bence o oyunun oynayış videosunu sevmemesi lazım. Çünkü çok şey açık oluyor ve keyfin kaçar yani o oynarken görmen, oynarken zor o kararları verip de sonuçlarına katlanma daha eşi, eğlenceli kılıyor. Anladım. Ama adamlar çok güzel yapmışlar. Yani diyaloglarda hakikaten mesela bir şey yanlış okuyup yanlış anlayıp seçersen sıçtın yani ve gerilimi yok. Ee, ve direkt böyle senin sonunu hazırlayacak bir diyalog seçebiliyorsun. sıra o yüzden çok şey gerilimli oluyor. Bir de aşağıda vakit gidiyor ya. Hı -hı. bir şey seçmen lazım yani. Ha vakit geçiyor falan. Bazı çok hızlı gidiyor. Sıçtı falan diyorsun. Mesela ben bir kere öyle heyecandan bir de içeriden burcun bir şey oldu. Yanlış bir şey seçtim tamam mı? dedim sıçtık yani. Ve sonu çok kötü oldu benim için. <gülüyor> Öldün mü? Düzeltemedim de. Ya ölmekten beten şeyler de oluyor bazen. Ee, <gülüyor> yani hani daha da şöyle bir şey oluyor Ölmek, Ölmek değil. değil ama mesela ondan sonraki dönemde başına gelecek olan şeylerin yolunu açmış oluyorsun ve o şeylerden kurtulmanın yolu çok zor yani çok diplomatik şeyler söylemen gerekiyor doğru kararları çok hakikaten kesin doğru karar vermen gerekiyor Veremezsen çok falan böyle ölüme götürecek şeylere doğru açılmış oluyor önün, önün açılmış oluyor yani. O yüzden yani sonuçta karşında işte şeyle e, diploması yaparken... E, ...Tryon'la diploması yaparken doğru şeyde seçmen lazım değil mi? Yoksa çünkü karşılık yeri Tyrion yani. Ve seni ağzını birbirine evirip çevirip her türlü istediği gibi kullanır. O, o, o, o olay çok sinir bulucu. Ne bileyim Sen, senin karşısına çıkıp kafanı kurtarmak için sana verdiğin doğru cevapları böyle... ...hangisini vereceğim ben diye düşünmek çok etkili oluyor insanın üzerinde. Hakkı yani diyorsun ki bu karının karşısına çıkmak çok zormuş oğlum. <gülüyor> yani... Ee, bir sersi kolay doğmuyor. Evet Bayağı tırstırıyor insanı. O yüzden. O aslında işte bu sezon benim en çok beklediğim sahnelerden bir tanesi eğer yetişirdi de yaparlarsa işte ee, hani spoiler sersi hikayesi. Hı. Ama şeyi Hı. koymuyorlar galiba değil mi? Onda kesinler. Ee, neydi? Stoneheart. Stoneheart. Yani Lady Stoneheart'ı koymuyorlar mı bilmiyorum. Sanki yine böyle bir haberleri çıktı bir ara. Yani bilmiyorum. Ama yani koymaları. Koysalar güzel olur, ben görmek isterim. Evet, ben de görmek seviyorum Yahu... Geri karı yüzünden zaten. <gülüyor> Karakterlere bok atma. Hepsi George abinin yüzünden oluyor. <gülüyor> Hepsi o peynir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, o Lady Stone gelirse fena olmaz. Ama bilmiyorum gelecek olsaydı... Geçen <gülüyor> sezon gelmiş olması gerekirdi diye düşünüyorum. Gelmedi. Belki bu sezon gelir bilmiyorum. Ama asıl orada e, hani artık geç, bir önceki sezonu izlemiş varsayıyorum dinleyen herkese, değil mi? Öyle öyle yapalım bence de. Öyle yapalım. O yüzden e, hani Babalı ölümünden sonra işte e, Kings Landing'de oluşan bir e, politik güç e, vakumu var. O, o orayı doldurma mücadelesi çok eğlenceliydi kitaptta. Evet. Bakalım burada da evet e, dizi de görmeyi diliyoruz güzel bir şekilde ki bu e, episode 00 vardı ya ha. o işte sahne arkasını vesairelerin gösterildi işte o o işte e, Türkçe'si nedir bilmiyorum da o Hani, e, Yok hayır, Kings Landing'deki hani Papa karakteri var ya hani He, serçe anladım, anladım Serçe abi. diyorlar işte. Evet. kitapta e, yük yüksek serçe diyor. He. Türkçe Türkçeleri nasıl çevirdiler bilmiyorum. E, High Sparrow işte. Türkçe nasıl ben Daha hiç karşılaşmadık çok fazla ki. Bir i̇şte kere. Onu gösterdiler mesela orada o High Sparrow, Marjorie ve şey Sersi e, arasında dönen o entrikalar. Ne olacaktır? Evet. Çok güzel e, entrikalar olmuş. Öncez bakalım. Sonra işte bazı karakterlerin hikayesi dediğim gibi kısaltılacak. Çünkü yani Sansa'nın olgunlaşması bayağı bir kısaltılıyor. Evet. O iyi oldu ama. Evet iyi oldu yani. Okunmuyor. Aa, acısını ona uğraşamayacağım. Acısını. Aynen. O küçük Emrah'ın işte çarpı <gülüyor> çarpı 1500 bir durumdaydı. Ama o kadar ezik bir karakterin biri o, o ben açtım bunları falan artık size ne oyunlar yapacağım diye geri dönmesi de bir yandan komik olur. Ya, Ama bakacağız. Komik olur da ne komik şeyler görüyoruz dizilerde. Yani, o bence çok komik olmaz. Ne sesse iyi olur. Neyse işte e, bilmiyorum Arya hikayesi işte aslında güzel bir evet, e, dönüm noktasına geliyor. O bence geliyor. Böyle, e, gizemli olan hikayelerden bir tanesi. Ya aslında kitapta orada uzatılmış bir Arya Gileşim süreci evet. de var. İlla yani mecburen uzattığı artık. Yaptadığı her şey çok uzun ama gerek yok. Dizi seviyorum. Yani <gülüyor> i̇şte dizide o kadar adamlı mıyım ne kadar kısaltacaklar bilmiyorum. Belki bayağı kısaltacaklar. Çünkü yani bir an önce onun o o, o gelişim evrelerinden geçmesi önemli. Tabii orada hani bir an hikayesi var ki o ayrı bir hikaye. Jon Snow hikayesi, Bran'in hikayesinden galiba 5. sezonda hiç bahsetmeyecek. Çünkü fragmanda ben hiç Bran görmedim. Galiba onu öyle bıraktılar yani. Evet, Bran'dan hiç bahsetmiyorlar ya. ya. Ki zaten herif eşek kadar oldu. Artık Bran'liği kalmadı yani. Bence burada. o böyle onu büyümüş fayda falan, altı yaşında falan gelmemiş yani. Karakter şeyi oyuncuyu değiştirecekler bence. Ee, ve 6. sezonda şey yapacaklar ama gerçi artık oyuncuya da çok ihtiyaçları yok çünkü hani benim e, kitaptan bildiğimiz gibi devam edecekse hani ha, bilmiyorum işte fiziki bir temsiline artık çok fazla bilmiyorum, ihtiyacımız bilmiyor. yok yani büyük ihtimalle hani bir değişiklik değişikliğe giderler o karambol ediyorsun. yani bir CGI ile kotarılabilecek bir duruma düşüyor çünkü evet Evet çok fazla spoiler verdik. <gülüyor> o yüzden biz Game of Thrones'u evet, şey. Thrones buralarda bitirelim. Bitirdim. Bu arada kitabın hala ne zaman çıkacağı belli değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Kim takar kitabı? Dizisi var oğlum <gülüyor> Ya yani Kitabını okuyalım. Ya bitsin. asıl bana geçen gün ne oldu biliyor musun? Tamam. Oturdum tamam mı? Şu Attack of Titan'ı izleyeyim bitireyim derim. He. Bitirmemiştim. Hı. Ondan sonra dedim bitireyim. Nasılsa şimdi onun ikinci sezonu geliyordur. Yani sonra hemen üstten ikinci sezonuna devam edelim. Anasılsa dedim ikinci sezon 2017'de geliyormuş. Ben diziyi bitirdim. Sonra bakıyorum ki sezon nerede diye. 2017, hadi lan dedim. 2017'ye kim bek mi 2017 bekler? Bu ne lan böyle? İç bu kadar ara veren anime dizisini ben görmedim yani. Zarf'ta 2017'ye kadar beklenir mi? Ya yapacak bir Geri şey yok. Geri zekalılar ondan sonra mangayı çünkü yakalamışlar galiba. Manga biriksin diye bekliyorlarmış. Evet. Açıp manga okumak zorunda kalacağım şimdi. Boş ver, mangasını okuma. Yani... Manga okuma derken yani resim, onun çizim tarzına alışmak çok zor ya en azından bana. Ben çizim bana... tarzına alışma değil ben manga'yı okumuştum birazcık normal. Tam işte. E, çizim tarzı benim sıkıntım olmadı benim sıkıntım şeyli oldu e, timeline'ın ne oluyor benim sıkıntım. Yani manga'da yani. böyle çok e, zaman atlamalarını anlamıyorsun ya bir anda böyle geçmişe gitmiş mi falan. Yani, yani şey altlamaları yapıyor ya hani işte bunların eğitim aldıkları döneme gidiyor sonra bir anda geri geliyor sonra tekrar geri gidiyor orada bir şey bir, bir şey anlatıyor yani bir kare anlatıyor ya hı hı. mesela animede ondan sonra bir karede anlattığı şeyi böyle bir eskiden yaşadığı bir şoku anlatıyor bir şey anlatıyor böyle işte tekrar şey yapıyor flashback yapıyor falan ya hı hı. onları mesela öyle tabi hani, animede az çok anlıyorsun flashback'i yaptığında bundan böyle çat diye bir kareye flashback koyuyor anlamıyorsun yani anlamıyorsun derken kafan karışıyor ne oldu lan diyorsun bir anda hani karışmasaymış. Abi yani ben mesela okurken çok keyif alamadım o yüzden mangasından. Kafam iyice karıştırıyor. Çünkü bir öyle gidip buraya gidiyor. Sen ters okumuş olabilirsin. Soldan sağa. <gülüyor> ben ters, ters okumadım. <gülüyor> Hayır, ters okumadım. <gülüyor> Gayet düzgün okudum. Ama mangasını açıp bakmak zorunda kalacağım artık. Çünkü merak ettim bir yerde bıraktı. 2017'ye kadar kim bekleyecek? Araya şey çekeceklermiş. E, Levi'nin Levi karakterini. Ondan sonra işte Rise of Levi mi, Born of Levi mi ne. Onun bir tane çekiyorlar. İşte o kaptanla nasıl buluşmuş bir araya gelmişler. Var, Levi's diyor. şey. E, onların zaten alt formalarını, kod versiyonunu yapsa of oh ne satar. <gülüyor> of ya. Neyse. E, ama çok sinirli bozucu bir şey. Filmi geliyor iki tane zaten. Hı -hı. Aynı aynı hikaye yine filmi olacak. İşte. Yalnız şey, Attack of Titan'ı derken şunu düşündüm. Hollywood niye daha fazla hala bekliyor öyle düşün. Neyi? Niye Attack of Titan'ın filmini çekmediklerini anlayamadım yani. Ya ben olsam zart diye hakkını almış şimdi üçleme çekiyordum yani Attack of Çünkü böyle özünde çok Hunger Games ya. Yani bir Hunger Games bitsin diye bekliyor olabilir Evet ama yani ha, hani Hunger Games'ten işte Insurgent, Divergent ondan sonra yok Mezano'nun falan evet, bir sürü da, film var evet, ya öyle. Bir sürü şey geliyor değil mi? Ha Insurgent geliyor şimdi. Bir sürü film var ya öyle o konsepte. Anladın mı? E bu da o konsept aslında. Yani bunda da yine gençler var. Anası işte eğitimden geçiyorlar falan ve işte böyle bir bilinmeyen bir düşmana karşı işte anlasın yani bilinen uydurduğu bir, bir bir şeye karşı böyle bir panik bir ortam bir tuhaf bir ortam var o işte yine şeyler var alt var üst var sonra hani, yani böyle bir şey var baskı rejimi var falan anlım yani çok gayet güzel bir şey e, görse efektleşsin dibine vursun görse efektin, bir tek bence anlasın pigeon çekemeyecekler için çekmiyorlar herhalde yani ya olabilir ya çünkü bir diğerken çekmesi gerekiyor onu oş yaparla yine e göre yani göstermez belki bilmem ne o kadar fantastik şekli ama yani yine de ben olsam Hunger Games'e çok güzel çekerim bunu. Yani çek, çünkü yani almıştır birileri zaten şu anda. Haklarına. Çekilmesi gerekiyor. Yani Japonların çekmesini beklemem yani. <gülüyor> Belki sözleşmelerinde vardır. Önce bir çekelim ondan sonra siz çekersiniz. Çünkü Japonların çektiğinden ne kadar hayır gelecek? Bilmiyorum. Japonlar Godzilla çekecekten Bilmiyorum. O, dizi falan demişken House of Cards başladı ve bitti arkadaşlar. Üçüncü sezon çıktı. Ben onun şey olduğunu unutmuştum biliyor musun? Aa, House of Cards birinci bölüm çıktı değil mi? Birinci bölüm indirdim. <gülüyor> sonra unuttum böyle aslında Netflix dizisi olduğunu. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Netflix dizisi olduğunu unuttum onu. Sonra bir anda böyle aklıma geldi. Olan dedi bunun bütün bölümleri çıkmış olmasına lazım diye. Allah, dün de başladım izlemeye. Bir kalktım 7. bölümü bitirmişim. Hayvan ya. O yüzden benim bu akşam eve gidip onları bitirmem lazım. Şimdi bu Daredevil ile ilgili en çok hoşuma giden şey o işte. Netflix'ten çıkacak ya. Evet. Oturup baştan sonra izleyebileceğiz. Aynen. Yani en çok hoşuma giden şey oldu. Mesela keşke Erol'la Flash'ta Netflix dizisi olsaymış. Anlayın baştan sonucu şeymiş, <gülüyor> istenmiş. <gülüyor> Öyle de bekle bekle, acı çek. Bu diziler nereye varacak diye düşün istemiyorum. Hakikaten ha. Her şeyin Netflix dizisi olsun. Şu an var ya... Ne? Ha? Dünyamı yıktın. <gülüyor> <gülüyor> Her şey Netflix dizisi. <gülüyor> ya mesela Blackness Netflix dizisi olsa ne güzel olur. Ama yani o onun da şöyle bir kötülüğü var. Şimdi House of Cards gibi miniseries... Konseptli şeylerde bekliyorsun tamam mı? Yani Game of Thrones'u bekliyorsun işte ne bileyim Dune'u zorumu bekleyebiliyorsun Asu karşı bekleyebiliyorsun ama çıtır çerezlik hani bu hafta da işte ne bileyim o çok yorgun argın eve geldim işten kafam dağılsın dizilerin dizileri böyle bir bir seferde verirlerse Abi bir seferde versin bir seferde izleme işte olmuyor öyle <gülüyor> ne demek olmuyor öyle o senin sorunun cips açtığın zaman bitirmeden olmuyor işte ha, Tamam Onun o senin sorunun yani olmuyor işte öyle. Bu arada şey ne diyorsun? Grimin son bölümünün ne diyorsun? Grimin son bölümünde ne, son bölümü ne olmuştu? O <gülüyor> <gülüyor> Grimin daha son iki bölüm bence. Yani ben süper eğlendim ya. Evet. Son bölümde o, de, o, o kızdan bir bobcık çıkacağı yani. belliydi. <gülüyor> Abi, evet, o kızı yani kimin? Hani bunu daha önceden bunu ilk baştan beridir böyle bir plan yapmışlar mı diyeceğim çok merak ediyorum ama yok ya bunu kim karar verdiyse bence çok güzel karar vermiş yok ya zaten renk yerde kimin eli kimin köşünde belli değil ya Bu evet, evet, ama, yani. ama yani böyle en bence mantıklı hareketlerden bir tanesi oldu o kızı o hale sokmak yani çünkü. Zaten o böyle, altın alttan alttan psikopat bir kari ya, evet, yani. anası Bir de böyle olunca çok iyi oldu ya. Yani o şeyle kapışmaları, anası diğer eksen bizneyi neydi kadına da unuttum A Onunla kapışmaları falan çok güzel oldu oğlum ve o kadın sırtındaki ifade <gülüyor> muhteşemdi yani. <Böyle gülüyor> anası ya yani sen kime dikteniyorsun paya? Yani Dolayısıyla kendi düğününde hexan yaptı. Ha on yalan o da Vallahi son, son en, zamanların burada en, en böyle hani kendiyle barışık e, fanteze dizisi olduğunu evet söyleyebilirim ya. yani Grimm'in. Çok, çok, çok böyle biliyorsun. realistik takılacağım derdi yok. Falan yani Supernatural biraz saldı kendini. Supernatural'ı birazcık göt yaptı. Göcalıyor şu anda evet. Ama Grimm böyle Aa, ben işte hani umurumda değil. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Abi. Düşün yani. falan. Çok <gülüyor> keyifli oldu ya. Yani gerçekten Ondan sonra birazcık Şey katmaları iyi oldu O 2 o sahnesini dövüş falan çok güzeldi ya Yani biz böyle izlerken böyle Kahkaha atıyorduk yani O işte bu işte bu falan diye Bildiğim şey fan faktörü oldu yani <gülüyor> Bu arada o dövüş film Dövüş sahnesi falan dedin de aklıma geldi Geçen seri neti indirdim Tekrar izledim Oğlum o Hakikaten Summer Glove'un Ortalığı dağıttığı iki tane dövüş sekansı evet. var tamam mı filmde? Bir tanesi barda geçiyor, bir tanesi evet, filmin evet. sonunda Reaper'lere ağzına sıçıyor. Kim yaptıysa koreografisini ne güzel yapmış İyi ya. Hı. İyiydi yani. Ya ben şey çok gıcık olmaya başladım ya. Gatım'a. Gatım'a? Ben Gatım'ı seyretmiyorum artık bıraktım. Hay, Gatım şey Bruce Wayne karakterini koymadıkları bölümlerde iyi. Fark et. Değil, neyse sonra son iki bölümde tekrar koymaya başladılar. Ya, i̇yi ya, falan oldum. Yani neyse ama niye gıcık oldum şimdi? Bak nereden Hı -hı. bağlayacağım olayı. Ne? Şimdi şey e, Leslie Tompkins karakterini e, şey oynuyor ya. Kim? Adını unuttum. Ee, Oyna. Onu görmedin mi kim olduğunu? Şimdi hatırlayamadım. Kim oluyor bilmiyorum. Doktor kadın var ya. Doktor kadın. Sen ne ne zamandır izlemiyorsun? Hatırlamıyorum, bayağıdır izlemiyorum. Yani böyle bir altın şeydi gibi falan bir yani. şey ya İşte o sentindeki e, şey konsumatiz. Ha. İşte. Şey anladım lan bizim kız. Ha. Ee, neydi? Erik Eric'a mıydı? Yok. Neydi kızın lan adı? Neredeki adı? Firefly'daki adı var. Firefly'daki gerçek adını soruyorum. Gerçek adını hatırlamıyorum. Ya şeyi demiyor musun? Ee, son bir dizide daha oynadı. He me mentaliste falan da oynadı. Mentaliste oynadı, V'de oynadı. Ha, o i̇şte kızınız neydi? Hatırlamıyorum Neyse, işte. Evet, peki geç. Ben çok severim tamam mı? Evet, God. ben de severim. Ya bizim katılım mı oyun? Evet. Şey, eee kamera öpüp duruyor tamam mı? Kızı. Abi ya. Ama o Elif'ten Jim Gordon olacağına inandım ama artık. İnandın mı? İnandım. O Elif'ten Jim Gordon da inandım da o şehirden Gotham olacağını hala iknamış değilim. <gülüyor> e, ve de işte hani bu dizinin Gotham dizisi olmasını isteniyorsa Bruce Wayne'in bir an önce dizden atmaları lazım. Ya bence o dizde çok şeylerin değişmesi lazım. Ee, yani bilmiyorum. Düz belki izlerim. Lansmanı <gülüyor> çok yanlış yapıldı Bence de. Direkt onu sen Jim Gordon dizisi yapacaktın. Hah, Jim. Aynı. Yani. Jim Gordon'u yapacaktın şu andaki gibi devam etmiş olsan kimse bir şey demezdi. Bence de. O kadar şeyde de karakter dayatması da yapmasaydın. Abi çok, çok ucuz gidiyor. Yük... 5 bölüm böyle bütün karakterleri her sıkıştıracağım diye. Yani de de yetmiyor. Adam yeni karakter üstüne yeni karakter sokmaya devam yani ediyor. o diziyi diziye da. şeyi koysalar var ya şu ondan sonra eski 19 kaç Batman'iydi o? Batman Robin var ya. Az ondaki şu World's on Power yazısı ya. Onu o diziye o bilni aynı, aynı dizi bence. Ya, Kaledesi, aynı de, ya. Benim için de. öyle oğlum. Çok ucuz gözüküyor diz, anladın mı? Yani oruculuklar çok ucuz. Ondan sonra şeyler, yani çok ucuz demeyeyim. Çok böyle cheesy anladın mı? Yani işte bizim küçük Emrah gördüm? olmuyor. Böyle bir havada kalıyor. Ya yani. yani iki boyutlu karakterler var, evet. Yani sıf adı onun seheretin Joker diye. <gülüyor> Mesela ya yani sıf adı işte Penguin diye. Yani Penguin olmuyor yani. Yani o değil de hala işte karakter derinleştirme konusuna girmediler. Çünkü böyle sürekli yeni olaylar yeni DC işte kötülerinin isimleri sürekli böyle atılıp havaya Ya Biz gençliğini görmek zorunda değiliz ki. Evet. Değiliz yani. Evet, değiliz. Yani bu adamların bir gençliği vardı. Yani, <gülüyor> Dramanı biz yaşamak zorunda değiliz hayır. yani. Hayır. Şey gibi hakikaten bu VH1 şey vardır ya böyle müzik programları. Şimdi ha. neredeler falan Şimdi gibi. Şimdi neredeler? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi bir şey oldu tamam mı? Ya şimdi böyle bir adam vardı. Acaba onun gençliği, onu bu hale ne getirdi? Evet, ya mesela, evet, yani mesela Joker'ı sonra ee, kü küçükken ne olduğunu bilmek istemiyorum ben belki. Ya e mesela. Şeydeki sonra Dark Knight Üçlemesindeki Joker Hildegi'nin oyunda Joker'deki Mesela en önemli e, Karakter Özelliklerinden Bir tanesi Herkese farklı Hikaye anlatıyor olması Değil miydi mesela Ki çok güzeldi o, o Çünkü o herifin Psikopatlığını Ve hani ne kadar zeki Ve ne kadar Tuhaf Karmaşık bir kafaya Sahip olduğunu gösteriyordu Bu Yani biz ne yapalım Şimdi bana tutup da Mesela Hildegi'nin oyunda O Joker'in Küçüklüğünde aslında böyle Pop satan Sokak satıcısı Olduğunu Göstersen mesela Ben yani e, Yok ya İstemiyorum Bence zaten ben Hani e, jok, yani hani Joker'i e yapmazlar, yaptırmazlar da diye düşünüyorum. Ama e, Joker var geliyordu işte dizi. Son girmedim daha. Ya o onun Joker olup olmadığı kesin değil ki. Ya ne olacak? Two Face mı olacak? Hayır, olacak? bilmiyorum yani. Orada böyle ha diye gülen bir tane gerizekalı çocuk var. Ama o ya, her tarafa çekildi. Yani ya yani. mesela şeyi de göstermeleri çok gelecekçe. Two Face'in hani hmm. İşte, diye niye niye diyor ne bak seçtiğim. Sonra sen şimdi bu saatten niye diziye sokuyorsun? Yani Hı -hı. geçenlerde Scare Scarecrow'u gösterler tamam mı? Oha. Ondan sonra işte arada sırada hiç sebepsiz sebepsiz şey sürekli bir yerde bir ekranın bir köşesinde Poison Ivy duruyor böyle. Poison Ivy şey, mi? Yani, Duruyor böyle. Kız çocuk ya böyle şey saçlı. Böyle duruyor. Bir, oldu olacak killer crook falanlar edersin. Ondan sonra ne bileyim, şey e, Dolmaker'ın adı geçti onda dolma har, dolma oh falan. Yani böyle bütün böyle şey e, DC kötüleri de ya, isimleri böyle teker teker sayılacak. Ondan sonra bitti dendiğinde op oh, başa. Beyin yok mu? Beyin de göstersin. Bilmiyorum. Ya mesela şey konsepti anlasın niye yapmıyorlar? Yapabilirler her şeyi. E, sonuçta. Gatma, Hı -hı. hani Batman gibi bir güç gelmeden önce, Hı -hı. yani ortalık işte Don, Don Carion gibi ne, muydu, ne Hı -hı. Yani onun gibi böyle standart mafya babalarının. E, oldu bir gatım bu aslında. Kimse süper villiyon değil yani. Evet. Ondan sonra e, herkes joker herkes Penguin değil. Ondan sonra klasik işlerin döndüğü bir gatım aslında. E sen klasik işlerin döndüğü bir gatımı e, daha çok ağırlıklı işlesen. Ondan sonra bana Penguin veya herhangi başka bir şey vermesen tamam, Jim Gordon'u da, belki daha öne çıkartabilirdin. Işte, bu adamlar da aslında sözde Super villain değil ya daha. Ya değil ama sonuçta or, origin story'sine ihtiyacı yok. Or, ayrıca, evet. ayrıca bir penguenin, bir jokerin origin bir story'sini... Bir penguen, bir joker bara girmişler. Kolay kolay gelmiyor. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Hayır bir penguen, bir jokerin origin hikayesinde ha. sonra Batman yatıyor abi. Yani yani bu adamlar ufak tefek kötü işlere bulaşmış olabilirler zamanda ama... ...bu adamların orijin hikayesinde Batman yatıyor. Ve Batman'in orijin hikayesinde bunlar yok. Yani anladın Bu herifler yok. Ama yani o kötü süper villinin oluşmasının nedeni Batman'ın bir bakıma. Öyle zaten. E Batman olmadan süper villinin orada bana göstermediğinin ne anlamı var? İşte süper villin değiller işte aslında. Neyse şimdi... Ee... Ya yarın öbür gün o dizide ben sana söyleyeyim. Ondan sonra o ufaklık çocuğa Holum'un kostümini zırh giydirlerse... <gülüyor> Hiç şaşırmam sana söyleyeyim yani. <gülüyor> Bak Alfred'le giydim diye gelirse... Knight <gülüyor> oldum ben. <gülüyor> yani hiç şaşırmam sana söyleyeyim. Neyse of Zaten Alfred'e de gıcım olup bizde. O kadar ağır aksanlı Alfred olur mu lan? Olur. Elif'in dediğin lafı kendi anlamıyla. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Yani şu son ikidir e, şeyde... Biraz hafif geçiyor, Person of Interest de hafif, geçiyor. Şey de hafif geçiyor, Blacklist de hafif geçiyor. Ama artık bir konuya yani girme vakti geldi. Person of Interest iyi mi ya? Yok, ya son 2-3 son, son, son bölüm böyle biraz Ama şey, ağır tadında. darbeler yediler, onlardan i̇şte oluyor. İşte o yüzden. Hafif geçiyor. Yani zor durumdalar ve o zor durumdan çıkmaya çalışıyorlar falan. Bence hani... E Erol'daki zor durumdan çıkamamazlık gibi bir durum yok yani. Onlar neyse çıkamamalar orayı içinden. Yok. Neyini içe uyu da sen ne? Versevin stres candır. Karşısına bin candır. Ee, ama bir artık ufak ufak böyle büyük kapışmalara artık e, hani meydana boş bırakalım değil mi? Yani bir şey geri gelsin. Ne geliyor sen söyle. Hani artık bir düzgün bir şekilde bir plan bir proje kurup da e, maşinle Samart'ın kapışsın. Ama o <gülüyor> şeyle... sezon sonunda falan bitmiyor. Ee, Şey. ihtimalle. Yani sinyallerini verdi zaten. Dominic'le e, mesela o dizideki Dominic karakteri çok iyi bir karakter değil mi? Evet. Çok süper bir karakter. Yani evet. mesela o Elias'ı ben daha iyi bir şey karakter yapıyordum. bence ama. Hayır, daha iyi karakterdi ama adamlar hani daha iyi bir, iyi bir karakterle yetinmeyip üstüne yeni tamam. iyi karakter koyuyorlar ve o ikisinin arasındaki çatışmayı şey çok de, güzel bir Şey veriyorlar. de iyi bir karakter mesela o İngiliz dayı Samurayt'ın başındaki. Ha gibi. o da çok iyi bir karakter evet. Mesela o ikinci geçen sezon o kadar iyi olmasının sebebi işte o zenci bir tane daha vardı ya. Ha. O neydi? O grubun başındaki Neydi lan yapmadı? Neydi Hakkı O grubun neydi ya? Ha anladım ne grub olduğunu tamam okey okey. Evet neydi o herifle koşturuyordu bunların birbirine atışıyorlardı. o Sonra bir twist çaktılar. Ondan Mesela sonra... o da iyiydi. Bayağı. O çok iyiydi çok canım. Iyiydi. Yani o karakter de iyiydi. Ondan sonra... Of. Ya bilmiyorum ben şeyin... Personal interest iyi ya. Yani. yani karakteri bir karakter sok sokma işini çok güzel yapıyor evet. Yeni bir karakteri çok sokuyor. Ondan sonra ve bir anda böyle... Ö bir anda önemli hale geliyor o karakter, aa bu herif aslında önemli bir adam diyorsun, ilk yani. başta da önemsiz gibi geliyor yani bir, bir seferlik bekliyorsunuz gider zannediyorsun ama sonrasında adam bir anda dizinin bir numaralı adı karakterinden biri haline geliyor falan filan. Yani o şeyde e, kızı da öyle soptular ya. Böyle bir bölüm eski şey ondan sonra ajanlardan biri olarak gösterdiler. Dizinin neydi şey? Show. He show. Son bir anda böyle <gülüyor> dizinin o bir karakteri de gelsin. Olur. Evet bence de show geri gelsin. Sev show. Onsuz olmaz. Onsuz olmaz. Yani, ya Rut gitse yani. üzülmem de yani Ruth gitse de üzülürüm de Şimdi bak bunlar öpüştü ya ha, Çok iyi ya Şimdi geri gelirse yani güzel olacak Geri <gülüyor> gelirse çok iyi, çok iyi. <gülüyor> Aksiyon olacak hakikaten Neyse of, Başka evet. baya bir şey Konuşabiliriz daha ama Bence Ama yeter bu kadar etsin. çünkü içeride ha. çıldırmak üzere olan çıldır, çıldır. Atan bir Çıldırın çıldırın Çıldırın çıldırın Çıldırın atan oğlumla ilgileniyor Eee evet o zaman. Evet arkadaşlar. Bu şimdilik 36. Zamandır... Burada 3 Bu aylık 3 aylık podcast'imiziz. 3 sonra... <gülüyor> <gülüyor> aylık podcast'imizin sonuna geldik. 3 ay sonra görüşmek üzere. Yani daha sık yapmaya çalışacağızdır. Bu sırada e, bizim YouTube kanalımıza gelin. Evet gelin Orta, ya bu çocuk ben ağlıyor. Bakışları... Iki, ağlıyor <gülüyor> Şey 200 kişi olamadık bile diye. Geek bakış çekiyorum. Ee, daha sıklaştıracağım onu. Ee, bunun dışında geek kanimeti çekiyorum. Z ge Zula oyna bak. Zula mı oynayayım? Ha. Zula kodu gönder oynayayım. Açık oğlum. Açık derken ne yapacağız? Ha gidin indireceğiz. Oynayacağız. Ondan sonra oynayacağız. Ha -ha. Neydi Zula ki? Ha? Zula nasıl bir şey ki? Zula işte yeni çıkan Türk yapımı MMFPS. MMFPS. Evet. Bilgisayarda oynarsın işte. Ha, oynarım bilgisayarı kaldırır. <gülüyor> Olabilir. Evet. Olabilir. Olabilir. Taygım bunu beğendi. Evet arkadaşlar. Sizi dediğim gibi YouTube kanalımıza bekliyorum. Gelin izleyin videolarımızı. Yorum falan yapın. İlk kanimetinde yeni bölümü çekimlerini yaptım. Joker. The Joker. Anası olacak? Bakalım o da herhalde bir... İki haftaya en fazla yayından girmiş olur. Onun dışında da arada zaten git bakışı falan çekiyorum. Bir, bu hafta bir git bakışı yayınlayacağım yine. Böyle genel muhabbet ettiğim. Ondan sonra işte bir tane de belki falan oynarım veya başka bir şey yaparım. Haftada iki git bakışı yayınlamaya çalışacağım. Az bakalım. Evet. Ee, bu tarz videoları Visto <gülüyor> ve <gülüyor> Kafka X'ten de bekliyorum. Değil mi? Bekliyoruz. Bekliyor muyuz? Bunlara gaz verin de video çeksinler lan. Allah Allah. Allah Allah. Ulan alt tarafı bir çizgi roman incelemesi yapacaksınız ha. Vallahi bence ona Kafkaesque yapsın. Ya yapsın işte. Yapacağı da 5 dakikalık <gülüyor> video zaten. Ee, evet. İşte Kafkaesque'in böyle incelemeler yapmasını istiyorsanız. Twitter'da, ona baskı yapın. He, Twitter'da işte at Kafkaesque <gülüyor> e, Bas, baskı e, yapın çizgi roman incelemesi yapsın. Ondan sonra işte ne bileyim gruptan yazın. Kafkadeski'ye ben gruba öyle bir başlık mı açsam? bize çizgi roman incelemesi yap diye. Tamam. Ben Aa, da bilmiyorum. Bunu da ben bir şey yapayım. Baskı koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gerekli bir rakam. arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.